Tesettürle alakalı bilmemiz gereken veya dikkat etmemiz gereken önemli hususları not ederseniz yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde evet. ehlal edilen tesettür kurallarını tekrar hatırlamış oluruz demişler. Evet. Sizden tesettürle alakalı bilgi bekliyorlar evet. hocam. Tesettür e, Cenab-ı Hakk'ın Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Müslümanın erkek veya bayan örtülmesi gereken yerlerini örtmesine dair emirden ibarettir. Erkek de tesettürle muhataptır, bayan da muhataptır ama tesettür örtülmeleri gereken yerleri birbirinden farklıdır. Hı hı. Bir Müslüman erkeğin göbekle diz kapağı arasını mutlaka örtmesi gerekir. Bundan şu anlaşılmamalıdır, örtülmesi gereken yerlerin dışındaki yerler açılabilir, anlaşılmamalıdır ama açıldığı takdirde bir günah söz konusu değildir. Müslüman bir bayan ergen olduktan sonra, balik olduktan sonra hı hı. yüzü ve elleri hariç, yüzü ve elleri hariç Bedeninin tamamı örtülü olmalıdır. E, giyilen, örtü olarak giyilen elbisenin şeffaf olmaması gerekir. Ve yine e, vücudun hatlarını belirtecek şekilde dar olmaması gerekir. E, ve şunu da bilmek lazım. Bazen e, Müslüman bacılarımızı görüyoruz. Tesettür eşittir baş örtüsü gibi bir algı var. Yani, yani sadece baş örtüsü gibi. Çok doğru. Yani başım örtülü olduktan sonra... Rahatlıkla istediğim gibi, istediğim şekilde kot pantolon da giyebilirim, pantolon da giyebilirim veya bacaklarını gösterecek şekilde mesela bir çorap da olabilir ama şeffaftır, gösteriyordur. Bu şekilde de giyinebilirim diye bir algı var. Şunu bilmek lazım, tesettür eşittir başörtüsü değildir. Tesettür ifade ettiğimiz gibi bir bayanın yüzü ve elleri hariç bedeninin tamamını kapatmasıdır. Ve tesettürün bir mantığı vardır. Tesettürlü bayan zaten kelimenin kendisi de, Setara kelimesinden geliniyor ama tesettara e, dil olarak, e, dil bilgisi olarak tefaül dediğimiz Arapç'ta bir babdan gelir. Bu bapta bir şeyi yaparken insanın ciddi yapması, e, sık elemesi hmm. anlamına gelir. Dolayısıyla tesettür demek bir bayanın kendi kendisini ifşa edecek, açığa uğracak, başkalarının ilgisini çekecek şekilde davranış içerisinde olmamasıdır. Şimdi başörtüsü takmıştır bir bacımız ama yüzünde, gözünde boya vardır. Ve yine kullandığı koku metrelerce diğer insanlara sirayet ediyordur. Bu başörtüsü değildir. Dolayısıyla eğer biz İslam'ın bu emrini yerine getireceksek o zaman İslam'ın emrettiği gibi getirmeliyiz. Yani bir Müslüman bacımız sokakta gezerken e, taktığı başörtüsüyle, başörtüsüyle başkalarının ilgisini çekiyorsa hatta başa açık olanlardan daha fazla ilgi çekiyorsa, insanların ilgisini çekiyorsa o zaman ben tesettürlüyüm diye tekrar kendisine sorması gerekir. Şunu da ifade edelim. Tesettür Cenabı ı Hakk'ın bir emridir. İslam'ın emridir ama kendisine göre şartlarından dolayı veya mazeret sayılmasa da dinin mazeret kabul ettiği için başını örtmeyen bir bacımız Müslüman değildir demek anlamına kesinlikle gelmez. O da Müslümandır. Müslüman bacımızdır ama dinin bir emrini yerine getirmiyordur. Ona düşen bir an önce tövbe etmelidir ve dinin bu emrinde yerine getirmek için çaba sarf etmelidir. Son bir şey ilave edeyim. Buyurun hocam. Bazen yine başörtülü bacılarımız var. Elhamdülillah Cenab-ı Hak çoğalsın ama çok ciddi bir tenakuz da söz konusu, bir çelişki de söz konusu. Ee, yani bakıyorsunuz ki bir bacımız gidip denizde yani bir Müslüman bayana kesinlikle yakışmayacak şekilde giyiniyor. Ama denizden çıktıktan sonra bakıyorsunuz başörtüsünü de takıp mantosunu da giyip ondan sonra pardisosunu giyip oradan ayrılabiliyor. Subhanallah bu çok ciddi bir çelişkidir. Bu Rabbimizin emri ise Rabbimizin emri olduğu için yapmalıyız bunu. Ve Rabbimiz nasıl emrediyorsa, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl öğrettiyse onu o şekilde yapmalıyız. Cenab-ı Hak nasip eylesin bütün bacılarımıza.